Enfal Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki, ganimetler Allah ve elçisi içindir. Allah'a karşı takvalı olun. Aranızı düzeltin. Müminlerseniz Allah'a ve elçisine itaat edin. Müminler, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine onun ayetleri tilavet edildiği, yani okunup aktarıldığı zaman imanları artan, ve sadece Rablerine güvenen kişilerdir. Onlar namazlarını doğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak edenlerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında dereceler, bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Nitekim müminlerden bir grup istemediği halde Rabbin seni bir amaç uğrunda Bedir Savaşı için evinden çıkarmıştı. Gerçek ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi o amaçla ilgili olarak yani savaş hakkında seninle tartışıyorlardı. Hani Allah size iki gruptan yani kervan veya kureş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de güçsüz olanın yani kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek, ve Kureş ordusunu yok ederek Kafirlerin ardını kesmek istiyordu Bütün bunlar Suçlular istemese de Hakkı gerçekleştirmek Ve batılı ortadan kaldırmak içindi Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz O da Şüphesiz ki ben Peş peşe gelen bin melek ile Size yardım edeceğim diyerek Size cevap vermişti Allah bunu sadece müjde olsun Ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı Zaten yardım Yalnızca Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek için şeytanın pisliğini yani vesvesesini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve onunla ayaklarınızı savaşta sabit kılmak için Üzerinize gökten su indiriyordu Hani Rabbin meleklere Şöyle vahyedip bildiriyordu Şüphesiz ki ben sizinle beraberim İman edenlere destek olun Kafir olanların yüreğine Korku salacağım Vurun boyunlarının üzerine Vurun onların bütün parmak uçlarına Bu uygulama Onların Allah'a ve elçisine Karşı gelmelerinden ötürüdür Kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse Şüphesiz ki Allah Azabı şiddetli olandır. İşte ey kafirler, cezanız bu. Şimdi onu tadın. Şüphesiz ki kafirler için ateş azabı vardır. Ey iman edenler, toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüye ulaşıp mevzi tutma durumu dışında kim öyle bir günde onlara arka çevirip kaçarsa, Elbette o, Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun barınağı cehennemdir. Ne kötü varış yeridir orası. Savaşta onları siz öldürmemiştiniz. Fakat onları Allah öldürmüştü. Attığın zaman da sen atmamıştın. Fakat Allah atmıştı. Bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir. İşte böyle olmuştu. Şüphesiz ki Allah... Kafirlerin tuzağını bozucudur. Ey kafirler! Siz zafer istiyorsanız elbette size zafer geldi. İnkardan vazgeçerseniz bu sizin için hayırlı olandır. Peygambere düşmanlığa dönerseniz biz de ona yardıma döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa sizden hiçbir şeyi savamaz. Şüphesiz ki Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve elçisine itaat edin. Duyduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi olmayın. Biz şüphesiz ki Allah katında canlıların en kötüsü akıl etmeyen dilsizlerdir, sağırlardır. Allah onlarda bir hayır bilseydi elbette onlara duyururdu. Fakat duyursaydı bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve elçisine, onun çağrısına cevap verin. Bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz şüphesiz ki onun huzurunda toplanacaksınız. Öyle bir fitneye yani sıkıntı ve zor imtihana karşı takvalı olun ki o, içinizden sadece haksızlık edenlere ulaşmakla kalmaz. Bilin ki şüphesiz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Hatırlayın ki hani siz yeryüzünde zayıf düşürülmüş az bir toplumdunuz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz da şükredesiniz diye Allah sizi barındırmıştı, yardımıyla sizi desteklemişti ve sizi temiz şeylerden rızıklandırmıştı. Ey iman edenler! Allah'a ve elçiye hıyanet yani ihanet etmeyin. Sonra bilerek kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olursunuz. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Şüphesiz ki büyük ödül yalnızca Allah'ın katındadır. Ey iman edenler! Allah'a karşı takvalı olursanız sizin için furkan yani doğruyu yanlıştan ayırma gücü yaratır. Sizin günahlarınızı örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafir olanlar seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri veya seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kuruyorlardı. Allah da buna karşı tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların yani tuzakları boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz tilavet edildiği yani okunup aktarıldığı zaman şöyle demişlerdi. Elbette duyduk. İsteseydik biz de bunun benzerini elbette söyleyebilirdik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Hani o kafirler bir zaman da şöyle demişlerdi. Ey Allah'ım bu Kur'an senin katından ise... Üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem verici bir azap getir. Sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Onlar bağışlanma dileğinde bulunuyorken de Allah onlara azap edici değildir. Onlar Kabe'nin gerçek dostları olmadıkları halde mescidi haramdan Müslümanları engellerken Allah onlara ne diye azap etmeyecekmiş ki? Onun yani Kabe'nin gerçek dostları muttakilerden başkası değildir. Fakat onların çoğu bilmez. O evin yani Kabe'nin yanındaki sözde ibadetleri ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildi. İnkar etmiş olduğunuz şeyler nedeniyle azabı tadın. Şüphesiz ki kafir olanlar mallarını insanları Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Sonunda bu onlara pişmanlık olacak ve en sonunda yenileceklerdir. Kafirler cehenneme sürükleneceklerdir. Bu toplama Allah'ın kirliyi yani kafiri temizden yani müminden ayıklaması ve bütün kötülerin bir kısmını diğer bir kısmının üstüne koyup hepsini istifleyerek cehenneme atması içindir. İşte onlar kaybedenlerin ta kendileridir. Kafir olanlara de ki inkardan vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. İnkara geri dönerlerse öncekilere uygulanan ilahi kanun elbette geçmiştir. Yani o kanun onlar için de geçerlidir. Fitne yani baskı ve zulüm kalmayıncaya ve bütünüyle dinde yalnızca Allah için oluncaya kadar o zalim müşriklerle savaşın. İnkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görendir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah Mevlanızdır yani Efendinizdir. Ne güzel Mevla'dır ve ne güzel yardımcıdır. Allah'a ve doğru ile yanlışın ayrıldığı gün, yani iki ordunun karşılaştığı günün Bedir Savaşı'nda kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah, elçi, yakınlık sahibi olanlar, yetimler, yoksullar ve yolcular içindir. Allah her şeye gücü yetendir. Hani Bedir Savaşı'nda siz vadinin yakın kenarında, yani Medine tarafındaydınız. Onlar da uzak kenarında, yani Mekke tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, sahildeydi. Savaş için sözleşmiş olsaydınız, zaman hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, yapılması gerekli olan emri yerine getirmesi, helak olanın apaçık bir delille helak olması, yaşayanın da apaçık bir delille yaşaması için böyle yapmıştı. Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir. Hani Allah uykunda sana onları az göstermişti. Sana onları çok gösterseydi elbette çekinecek ve bu iş hakkında aranızda elbette tartışmaya girişecektiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtarmıştı. Şüphesiz ki o kalplerin özünü bilendir. Hani Allah yapılması gerekli olan emri yerine getirmesi için savaş alanında karşılaştığınız zaman onları gözlerinizde size az gösteriyor sizi de onların gözlerinde azaltıyordu yani az gösteriyordu bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir Ey iman edenler daha önce size savaş açan herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman dayanıklı olun ve Allah'ı çok hatırlayın ki kurtulasınız Allah'a ve elçisine itaat edin birbirinizle çekişmeyin sonra korkuya kapılırsınız da gücünüz gider Sabredip direnç gösterin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar yani saldıran kafirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Şüphesiz ki ben de sizin yardımcınızım demişti. Ne zaman iki ordu birbirini görünce şeytan iki topuğunun üzerine geri dönmüş ve şüphesiz ki ben sizden uzağım, şüphesiz ben sizin göremediğinizi görüyorum. Gerçek şu ki ben Allah'tan korkuyorum, Allah'ın azabı şiddetlidir demişti. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Bedir'e giden Müslümanlar için Bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Hani melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve tadın yakıcı azabı diyerek o kafir olanların canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu ellerinizle hazırladığınız şeyler yani kendiniz yüzündendir. Şüphesiz ki Allah kullarına asla haksızlık edici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun'un inanç ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de Allah onları günahları sebebiyle yakalamış, cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, azabı şiddetli olandır. Bunun sebebi bir toplum kendilerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmemesi ve şüphesiz ki Allah'ın Duyan ve bilen olmasıdır. Bunların durumu tıpkı Firavun'un inanç ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de onları günahları nedeniyle helak etmiş ve Firavun'un inanç ailesini denizde boğmuştuk. Hepsi de zalimdiler. Şüphesiz ki Allah katında canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Çünkü onlar iman etmezler. Kendileriyle antlaşma yaptığın, Sonra her defasında takvalı davranmayıp sözleşmelerini bozanlara gelince savaşta onları yakalarsan onları darmadağın et ki arkalarından gelenler için gerçeği hatırlamaları noktasında bir ders olsun. Anlaşma yaptığın bir kavmin hıyanet etmesinden korkarsan sen de onlarla yaptığın antlaşmayı aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Şüphesiz ki Allah hıyanet edenleri yani hainleri sevmez.'' Kafir olanlar Allah'ı geçtiği, azaptan kurtulduklarını filan sanmasınlar. Şüphesiz ki onlar bizi aciz bırakamazlar. O düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki onunla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği diğerlerini korkutursunuz. Allah yolunda ne infak ederseniz yani verirseniz, ''Sizi eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de ona yani barışa eğilim göster ve Allah'a güven. Şüphesiz ki yalnızca o duyandır, bilendir. Sana hile yapmak isterlerse sana Allah yeter. O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. Allah onların yani evs ve hazireç kabilelerinin kalplerinin arasını birleştirmiştir.'' Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Fakat Allah onların arasını kaynaştırdı. Şüphesiz ki o güçlüdür, doğru hüküm verendir. Ey Peygamber! Sana ve sana uyan müminlere Allah yeter. Ey Peygamber! Saldırıya karşılık müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı yirmi kişi olursa, iki yüz kafire galip gelebilir. Sizden yüz kişi olursa, Gerçeği anlamayan bir toplum olmaları sebebiyle kafir olanlardan bin kafire galip gelebilirler. Şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Sizde zayıflık olduğunu bildi. Sizden sabırlı yüz kişi olursa onlardan iki yüz kafire galip gelebilir. Sizden bin kişi olursa Allah'ın izniyle onlardan iki bin kafire galip gelebilir. Allah sabredenlerle beraberdir. Hiçbir peygambere yeryüzünde ağır basıncaya, yani kesin bir zafere ulaşıncaya kadar yanında esirler bulundurmak yakışmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahireti istiyor. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Allah tarafından bir hüküm geçmiş olmasaydı, aldığınız ganimetle ilgili size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten temiz, Helal olarak yiyin. Allah'a karşı takvalı olun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de ki, Allah kalplerinizde hayır olduğunu bilirse, sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eğer sana hıyanet etmek isterlerse üzülme, çünkü daha önce Allah'a da hıyanet etmişlerdi de, Allah onlar nedeniyle sana imkan vermişti. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Şüphesiz ki iman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden yani fedakarlık yapanlar ve onları barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostudur. İman edip hicret etmeyenlere gelince... Onlar hicret edinceye kadar size onların sahiplenip korunmaları ile ilgili hiçbir sorumluluk yoktur. Onlar din hakkında sizden yardım isterlerse sizinle aralarında sözleşme bulunan bir toplum aleyhinde olmaksızın o Müslümanlara yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yapmakta olduğunuz her şeyi görendir. Kafir olanlar da birbirlerinin dostudur. Siz onu yani o dostluk birlikteliğini yerine getirmezseniz yüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. İman edip Allah yolunda hicret edip cihad edenler yani fedakarlık yapanlar, Muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Sonradan iman edecek olan ve hicret edip sizinle birlikte cihad edecekler yani fedakarlık yapacaklar da sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakınlık sahibi olanlar birbirlerine daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.